Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, <gülüyor> ve rahmetullahi <gülüyor> ve berekat. Fırmayı açayım mı? Şuraya şey <gülüyor> <He? gülüyor> yani mısınız? an şuna dokanmanız yeterli. Şöyle koyalım.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 İslamın beş esasından birisi, hac ve ümre üzerinde duracağım inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşler. Biliyorsunuz hac, İslamın beş şartından bir tanesidir ve İslamın binalarının direklerinden bir tanesidir.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 üzerine farz olduğunda haya hedi olarak ölmüş, ha Hristiyan olarak ölmüş hiç fark etmez diyor. Bu ifadeden İslam alimleri hac farz olup da ihmal eden, gitmeyen öldüğünde kafir olarak kalmıştır diyor. Çok tehlikeli bir ifadedir kardeşlerim. Rabbim bizi de nestimizi de Müslüman kardeşlerimizi de bu hale düşmekten bereh kılsın. Allah azze ve celle hac ibadetini üzerimize ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Allah kendisinden razı olsun. O kadar güzel sahabe'ler sorular soruyorlar ki Ali sallallahu aleyhi ve bundan sonra diyor hac üzerinize farz olmuştur diyor. Sahabenin birisi kalkıyor, ey Allah'ın Resulü diyor, her sene o an herkes sukut ediyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ın ağzına bakılıyor. Aleyhissalatü vesselam sukut ediyor. Soru soran yine tekrarlıyor. Allah Resulü sukut ediyor. Ve daha sonra eğer evet deseydim bu farz olacaktı ve ümmetim buna ne yapamayacaktı? Güç yetiştiremeyecekti diyor. Yani ömründe bir kere hacca gitmişse birisi onun için nedir? Yeterlidir, bitmiştir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 haç azı, işte şu kadar altın. Sen gel diyor benim etrafımda şöyle yedi kere tavaf et. Sen hacca gitmiş gibi olursun diyor. Aynen bu müritlerin çoğu ceplerindeki çıkıdığını, şeyhlerine verilen şeyh bin kişinin yüz kişinin artık kaç kişi dolandırdıysa onların yerine ne yapıyor? Hac olup geliyor. Artık ne oluyor bilmiyorum da onlara göre hepsi hac oluyor. Ama kişinin hac yapabilmesi için ne olması gerekiyormuş?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 akıl başında olacak, buluğa erecek ve Müslüman olacak. Peki çocuk hac yapamaz mı? Yapalım. Çocuk hac yapar. Onun ebeveynlerine de sevabı nedir? Vardır. Burada İslam alimleri şöyle bir söz kullanıyorlar kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadın evdecinden bir çocuğun elinden tutarak şöyle kaldırıyor. Ey Allah'ın Resulü diyorum, buna haç var mı? Evet. Var. Sana da ne var?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 farzının insanın üzerinden düşmeyeceğini söylüyorlar. Burada da bunu ben size ileteyim. Ben ise bilmiyorum. Bilmiyorum. Demem benim için daha hayırlı. Evet kardeşlerim. Haçta nikat mahalleri vardır. Haç için hicri yılın haç ayları denilen aylarda ayda ne yapılır? Niyet edilir. Bu ay hangi aydır? Zilhikçe. Zilhikçe ayının ilk 10 günüdür. Zilhikçe ayının dışında Haç var mıdır? Yok, olmaz olur mu? Yaşar Nuri demiyor mu? Ya niye araba parayı yediriyorsunuz, izdiham yapıyorsunuz? Her ay haç olur diyor herif. Adam olur diyor. Demek ki gavur olursan, belam olursa hepsi olur. Ama müslümansa zil hiçce ayı girmeden haç ne yapılmaz? Olmaz. Ama ümre ne yapılır? Yapılabilir. Evet kardeşlerim. Mikat mahalli nedir? Elham'a gireceğin yer. Nasıl ki namaz e, kılacağımızda belli bir yere dönüyorsak, kıbleye doğru namaz kılıyorsak, tabi adınız Edip Yüksel değilse, Mu'tezile değilse, onlara göre nereye dönersem, önemli değil, şap şeker fark etmiyor. Ama Müslümansa ne yapacaksın? Kıbleye döneceksin. işte hat yapabilmek için de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 Mikat bölgesinin içinde. Mikat mahallesinin mahallini çok geçtiği bir bölgede dur diyor. Nereye gidiyorsun? O diyor ki kasap olarak gidiyor. Sırtındaki ne diyor? İhram. İhram çıkardı. Orada o ihramı ne yapıyor? Çıkartıyor. Çıkartıyor. Ne yapması lazım oradakilerin? Ya kurbanı kesmesi lazım. Tekrar niyetlenecek. ihrama girecek ve bir kurban ne yapacak? Kesecek.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 detaylı. Çünkü öz cümleler kurdum. Kardeşlerim ee, Zilhitçe ayı girdiğinde yani hilal gözüktü birinde. Arafat'a kaçta çıkıyorsun? Dokuzda. Dokuzda Arafat'tasın. Şimdi Zilhitçe bir girdiğinde ömre yapıyorsun ve ihramdan çıkıyorsun. Dokuzunda tekrar sekizinde ihrama girip minaya çıkıyorsun, dokuzunda arafatta daha sonra Müzdelife bayram. Umre ile hacci birleştirme fakat zilhicce ayı girdiğinde umre yaptıktan sonra kurbanlığını minaya göndermemişsen ve ihramdan çıkmışsan zilhicce ayında umre ile hacci birleştirmişsen bunun adı ne oluyor? Temettü. Temettü.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 yani orada oturan Mekkelilerin çıkması vardır kurbansız. Burada ne deniyor? İfrat hacı. Bunu anladınız mı? Şimdi gelelim tekrar geniş izahına. Temettu hacı hac hacının hac ayından ilki olan Şevval'ın sonunda Zilhicce'nin 10. günü fecrin doğuşuna kadar süre içinde Mekat yerinden ihrama girmesi. Umreyi bitirdikten sonra ihramdan çıkarak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 bir taş çeşididir. Ardından telbiye getirir. Telbiye nasıldı? Lebbey Allahümme Lebbey İnnel hamde vel nimete leke vel la şerike lek Nedir anlamı? Buyur Allah'ım buyur. Emrine geldim. Buyur Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Hamd sanadır. Nimette müddet senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur der. Erkekler bunu ne yapar? Açıktan okur, sesleri kısılır. Kadınlar ne yapar? İçinden okur. Açıkta ne yapmazlar? Okunmazlar ama onlar da sessizce ne yapar? Getirirler ve bunun yanında Müslümanlar bol bol ne yapar? Tövbe, istiğfar eder, Allah'ı zikrederler. Dilleri tamamen zikirle uğraşır.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 haç aylarında mikat yerinden evi mikat sınırları içinde ise, bulunduğu yerden veya Mekke'de ikamet ediyorsa, Mekke'den sadece haç için ihrama girmesidir. Yani oranın yaptığı haçtır. Ve beraberini kurbanını getirmiş ise bayramın birinci gününe kadar ihramda kalır, şayet yanında kurbanı getirmemişse haccını ümriye çevirip temettacı yapabilir.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 Kardeşlerim bunların üçü de caizdir. Aleyhisselatü ve Selam hacı kıran yapmıştır. Temettü'yü ifratı ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hatta Allah kendilerinden razı olsun. İbn Ömer, İbn Abbas'a geliyor. Diyor ki Halife Ebubekir Bekir temettü'yü ne yaptı? Yasakladı. Babam Ömer'di. İbn Abbas diyor ki Aleyhisselatü ve Selam temettü'yü ne yaptı? Yaptı. Ama onlar yasakladı. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor ve Yaşmağını örtüp gidiyorum. Şimdi burada çelişkilere sebep olan nokta şu kardeşlerim. Peygamber aleyhisselam kaç haç yaptı? Bir. Bir. Ne olarak yaptı? Kıram. Hacı kıram yaptı. Peki nereden çıkıyor bu üç çeşit haç? Bakın ha. aleyhisselatü vesselam Zilhicceye girdiğinde ümresini ne yapıyor? Yapıyor ve ihramdan çıkmıyor.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 ve bu konuşmanın makabine Ali Yemen'den geliyor. Allah Resulü'nü istelati ve selam Ali'ye soruyor. Ne niyetlendin? Allah Resulü'nün niyet üzerine diyor. Yanında kurbanlığın var mı diyor? Şanladın mı? Evet. Mine'ye gönder ve ihramdan ne yapmak? Çıkma diyor. Bu neyi gösteriyor? Bakın iki, iki çeşit birden ne yaptı? Çıktı. İhramdan çıkmayan kim? Hacı kıra. İram'dan çıkan kim temettü. temettü yani kurbanlığı yanında olmayan. Bir de oranın ahalişi çalışan geliyor. Ey Allah'ın Resulü bizim işlerimiz var. Bize müsaade eder misin? Mine'ye kadar onları ne yapıyor? Arafat'a kadar müsaade ediyor. Haccı ifratta ne yapıyor? Oradan çıkıyor. Yani Ali Sallallahu Aleyhi ve tek hac yapmıştır. Ama o yaptığı haçta üçünün de çeşidi ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Üçü de caizdir. Hangisine gücü yetiyorsa ki bize caiz olan buradan giden ya temettü ya kırandır. İfrat sadece orada yaşayan, işçi veya oturan insanlar içindir. Evet. Şimdi gelelim yapılacak işlere. Hacca niyet etmek, hudum tavafını yapmak, haccın sayını yapmak, minaya gitmek, arafata gitmek, müzdelifeye gitmek, şeytanı taşlamak, tıraş olmak, ihramdan çıkmak, hacın tavafını yapmak, Mina'da iki gece gecelemek ve daha tavafı yapmak. Yani olay aslında bu kadar basit ama çok da basit nedir? Değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac meşakkattır diyor. Evet. Hac neymiş? Meşakkatmış. Kabe'miz şöyle bir yer kardeşlerim. Şurada kapısı var. Kapının yanında ne var? Acele-i Resvet var. Şurada icri İsmail var. Ee, şurada hemen Kabe'nin kapısının bu tarafında ne var? Makam-ı İbrahim var. Hemen onun bu tarafında Zemzem kuyusu var. Kapının karşı tarafında ise Safa ile Merve var. Haç nereden başlar? Hacer-ül taşı Hacer taşından, taşından şöyle bu şekilde kaç tur? Yedi, yedi, yedi tur. Ne yapılır? Yapılır. Daha sonra evet. daha sonra ne yapılır? Sonra ona... Doğal edelim. Doğal edelim. Evet. iki sonra rekat tavaf namazı kılınır. Evet. Sonra Safayla Merve'ye gidilir. Evet.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 İlla banyo yap, yap diye bir emir yoktur. Ama e, bu bunun adabındandır. E, ümre yapacak erkek İhlam elbisesinin altında neler vardır? Hiçbir şey. Çamaşırlar mıdır? Hayır. Ben bunu Türk hacılarına anlatamadım. Hiç, hiç, hiç Çıkarmıyorlar. Başlıyor. Yani iş çamaşırlarını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 beyaz ol da renkte olması Allah Resulü Vesselam'ın tercihidir. Beyaz giyinin, ölülerinizi beyazdan kefenleyin ve ihramı da beyaz giymeyi ne yapıyor? tavsiye ediyor. E, kafaya ne yapıyoruz? Sarık sarıyoruz değil mi? Kafadan serifeste açık olacak. Evet. İhramdayken kafa kapatılmaz, kesinlikten hiçbir şeyi ne yapamazsın? Batı, batı, batı, batı. Alamazsın.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 Açardık. Çünkü hadis-i şeriflerde e, kadınlar sadece haşta ellerine eldiven giymesin, yüzlerine peçeyi atmasın, yapmasın? Vurmasın diyor. Bunun dışında ne geliyor? Demek ki haç dışında kadın yüzünü açmasın, eldivenini elinden ne yapmasın? Çıkarmak. Çıkarmasın. Evet. Ama bizim kadınlarımız Hı. her gün haçta olduğu için her gün çıkarıyorlar. Evet.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 Allah koşuyorlar boş şeyolar iki rekat namaz kılıyorlar ya o namaz olmadığı gibi ihramı giyince ya sen kıldın mı? Ben orada sanki kılmış İhramı giyerken mikat yerinde Mekat yerinde Mescit vardı. Mescide uğradım iki rekat mescit namazı kıldım. <gülüyor> İhram bilen bilmiyordur. Şimdi oldu. <gülüyor> Ama ha. şey namazı yoktur. Daha sonra telbiye getirilir. Telbiye lebbeik Allahümme lebbeik lebbeike la şerike leke lebbeik innel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike lek Manası ise demin dediğimiz gibi senin çağrına icabet ettim senin davetine uydum senin hiçbir ortağın ortağın yoktur demek evet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 Hani burada alışmışız şöyle otları böyle oynamaya. Aleyküm arabın biri koşarak geldi bir şeyler diyor. Anlamıyorum böyle. Meğer otu kopardım zannetmiş. Halbuki ben koparmadım. Oynuyorum. Böyle. Yani adam ben orada otları kopardım diye ne kadar şey yaptı. Yani beni uyarmak için gelmiş. Allah razı olsun. Yani orada çırpınıyor bana. Yani otları koparmadı. diye. Herhangi bir şeyi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 Mekke'de olsun, Medine'de olsun onun avlanmaz. Ağacı ne yapılmaz? Kesilmez. Hala ağaçları budamak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kadıdan fetva alıyorlar. Yani bu ağaçların budanması gerekir. Ee, ve budanma de ben izin veriyorum. Hakikaten bunun için gerekli diye. Kadı fetva verir ancak onlar ne yapılır? Kesilir. Yoksa yasaktır. Hatta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 harem bölgesinde av avlanmaz, ot ne yapılmaz biçilmez, ağaç ne yapılmaz kesilmez. Kim bunu yaptığını görürseniz onun okunu yayı size nedir? Helal'dır. <gülüyor> ben de onları aldım diyor. Bunlar benimdir, diyor, vallahi vermem diyor. Ve evet. vermiyor. yazaklarının cezası, tıraş olmak, tırnak kesmek, dikişli elbise giymek,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 cinsel ilişki dışındaki cinsellikle alakalı diğer şekillerde yapılması gereken cezalarsa bir kurban kesilmesidir. Hac sahihtir. Teferratına girmek istemiyorum. Yani hanımıyla cinsi münasebet değil de cinsellikten alakalı herhangi bir şekilde kendi kendine bir şeylerle bunda bir kurban gerekir. Hacı sahihtir. Tekrar haca yani seneye gelmesi gerekmez. Evet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 İhram'dan çıkar, ne yapar? Kurban kesmesi gerekmez. Ama şart koşmamışsa ne yapar? Ceza olarak bir kurban keser. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, Allah anlayış Allah. versin. Mesela zor değil değil mi? Anlıyorsunuz. Zor değil, işte bir de yaşamakla alın. Allah, yaşamak, yaşamak Allah hepimize nasip etsin. İhramın yap, ihramlının yapması caiz olan şeyler vardır. Bunlar nedir? Zararlı haşere dediğimiz hayvanları ne yapabilirsiniz? Öldürebilirsiniz. Bunlar 5 çeşit hayvanlardır. Ali ve vesselam diyor ki bunlar 5 çeşit fasık hayvandır diyor. Bunlar nedir? Akreptir, çaylaktır, kargadır, siyah köpek de bunların içindedir ve bunların içinde yılan da ne yapılır? zikrediliyor. Bunlar namazda olsun, ihramda olsun, nerede olursa olsun bu hayvanlar öldürülür. Fahrede var mıydı? Valla hadislerde görmedim ama haşerat cinsi. Yani buradaki beşlen sınırlı değil, haşerat, zarar veren neyse fare de haşeratlardandır. Yine giymek için ihram bulamayan kişi, terlik bulamayan kişi ne yapabilir? Bukhari'de Müslüm'de gelen rivayetlerde olduğu gibi ayakkabısının arka tarafını ne yapar? Keser. Terlik haline getirir. Onunla ihrama girer. Keser. Arka tarafında keser. Evet. İhramlının ihramını yıkaması, kirlenmişse onu değiştirmesi caizdir. Onda bir sıkıntı yoktur. Müslüman temiz olmalıdır. Tabii. Gözlük giymekte herhangi bir sakıncası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 haç ibadeti başlangıç yapmış ne yapmaz sayılmaz çünkü Allah Resulü a.s. her amel kişinin neyine göredir niyetine göredir diyor ve herkes ne için niyet etmişse ona kavuşacak ikincisi Arafat'ta güneş batıncaya kadar kalmak çünkü hadis-i şerifte a.s. haç Arafat'tır diyor. Evet. eğer kişi Arafat'ta güneş batıncaya kadar kalmayacak olursa o haç nedir? Batıldır. Üçüncüsü ifade tavafı yapmak. Allah Azze ve Celle haç 29'da buyurduğu gibi o evi tavaf etsinlerdir. Dördüncüsü Safa ile Merve arasında ne yapma? Aynen. Say ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala Yüce Allah sizin üzerinize say ibadetiniz yapmasını yazmıştır, buyurmuştur. Evet. Haç şöyle bir tekrarlayacak olursak demek ki Mikat Mahallinde ihrama gireceksin. Hacca niyet edeceksin. Akşam vakti Arafat'a gireceksin. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam akşam vakti girinceye kadar Arafat'ta kalmış. Güneş battıktan sonra ne yapmıştır? Müzdelife'ye gitmiştir. Geceyi nerede geçireceğim? Müzdelife'de geçireceğim. Öğleyle nikindiği Arafat'ta cem. Akşamdan yatsıyı Müzdelife'de, Müzdelife'de ne yapacaksın? Ne? Cem yapacaksın. Ve yine e, Arafat'ta ve Müzdelife'de ne vardır? Vakf. Vakfe vardır. Orada Rabbimize dua etmek gerekiyor. Hocam bir de niyette sesli geçecek. Evet. Haşta yani. niyet seslidir. Gece Müzdelife'de geçirdikten sonra gece yarısından sonra ihtiyarlara ve hastalara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erken ayrılmalarına ne yapmıştır? İzin vermiştir. Bu da nedir? Bugün içinde aynı şekilde geçerlidir. Eğer öbür hacıların izdihamından şundan korkan olursa eğer orada yatsi akşamı yatsi cem etmiş vakfiyede durmuşsa oradan minaya doğru ne yapabilir? Hareket edebilir. Mina'da bayramın ikinci ve üçüncü gecelerini geçirme çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu geceleri burada geçirmiş ancak su taşıyanlara ve deve çobanlarına Mina'dan çıkmalarına izin vermiştir. Yine şeytanları sırayla taşlama ve Vesselam bayram günü ne yapmıştır sadece büyük şeytanı taşlamış ondan sonra saçlarını kazıtmış ya da kısaltmış arkasından kurbanını ne yapmıştır? Kesmiştir. Ve son günü de veda tavafı aleyhissalatü vesselam bu tavafın yapılmasını emretmiş ve içinizden hiç kimse evi tavaf etmeden ne yapmasın? Aynen. Ayrılmasın demiştir. Kim hacın rükünlerinden birini terk edecek olursa hacı batı olur kardeşlerim. Ve kim de hacin vaciplerden birini terk edecek olursa bir kurban kesmesi gerekir. Ümrenin rükünlerine bakacak olursak Ümrenin üç tane rükmü vardır. Haccın kaçtı? Dört. Dört. Ümrenin üç. Ümrede niyet etmek, tavaf etmek, Safa ile Merve'yi say, say etmek. Onun üçtür. Neden üçtür? Çünkü haçla Ümre arasında kurban farkı vardır. Arafat, Müzdelife farkı vardır. Evet de yine aynı şekilde Mikat mahallinden ihrama girmekten başlar. Yani haçta olduğu gibi aynı şekilde Mikat mahalli nereyse gittiğin bölgenin orada ihrama girmekten başlar. Neyle biter? Saçları kazıtmak ya da kestirmek, kısaltmakla biter. Kardeşlerim her şeyin bir adabı vardır. Mekke'ye girişte adabı vardır. Mekke'ye gidilmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en son tepede ne yapmıştır? Bir müddet dinlenmiştir. Ama bugün bizler uçakla gidiyoruz. Pilota az dur da burada <gülüyor> dinlenelim dememiz hakikaten zordur. Ama deveyle atla deveyle giderseniz eşekten dinlenebilirsiniz. Mekke'ye girilmeden önce Aleyhisselatü Vesselam banyo yapmıştır. Ve Ondan sonra zi tuva yerde geceyi geçirmiş, yıkanmış ve ondan sonra girmiştir. Allah hepimize hayır versin. Ve aleyhissalatü vesselam mescide geldiğinde sağ ayağıyla girmiş ve şöyle demiş. Azim olan Allah'a, onun kerem ve içine ve başlangıcı olmayan saltanatına hoğulmuş şeytanın şerinden sığınırım demiştir. Ve aleyhissalatü vesselam bu şekilde içeriye girmiştir. Bunu Ebu Davud i̇bn Mace naklediyor. Müslüm naklediyor. sahihtir. Evet kardeşlerim. Mescide girdikten sonra tavaf yapacaklar. Mescit namazı kılmadan tavaf başlarlar. Tavaf yapmış olanlar ise iki rekat ne yapar? Mahamı İbrahim'de. Mahamı İbrahim'in neresi olduğunu biliyor musunuz? O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 sol omuzun kapalı olması sağ omuzun açık olması <gülüyor> mescide geldikten sonra Kabe'yi gördüğünde telbiyeyi keser Hacer-ül Esvet'in tam karşısına geldiğinde ne yapar evet. elini ona doğru uzatarak Bismillah, Bismillah Allahu Ekber <gülüyor> der tavafına ne yapar soldan sağa doğru mu sağdan sola doğru mu? soldan sağa doğru soldan. sol tarafına alıp He. böyle ne yapar dolaşır Hacer'in esfeti ya öper. Eğer izdiham varsa, evet, onun hizasından yapalım. böyle yani elini kaldırarak elini mi öper. <gülüyor> Evdekine bay bay diyorlar. <gülüyor> Hacer'in esfeti. Kamera varıyor orada tamam. Onun kamera çekiyor ya. Evet. Öper ya da elini sürer ya da yapamazsa uzaktan elini ne yapar? Tamam. Ee, selamlar. Allah kendisinden razı olsun. Ömer İbnü Hattab diyor ki: Ey taş diyor, sen ne fayda verirsin ne de zarar. Bunu biliyorum diyor. Vallahi diyor Allah Resulü diyor seni ne yaptı? Selamladı, istilam etti. Vallahi ben de bunun için yapıyorum diyor. Evet, yoksa sen ne fayda verirsin ne de zarar vermeye has bir durumun vardır. Hacerül esveti her dönüşte imkan olursa öpme, eğer imkan olmazsa elini sürme ya da böyle elini kaldırmak uygundur kardeşlerim. Evet. Eğer gücün yetmiyorsa yani kendi şeklinden tavaf edemiyorsan bir binekle tavafını yapabilirsin, tamam. yapabilirsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama gelerek binek üzerinde tavaf etme ihtiyacı hissediyor. Bunlardan Ümmü Selem annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir binek edinerek tavafı yapmasını söylemiştir. Tavafa ait özel bir dua, özel bir zikir var mıdır? Yok. Tavafa ait yok. Rütmü Yemani'nin ihlasına geleceğim. Fena atinem. Dünya yoktur. Aferin. Doğru. Özel bir duası yoktur. Tövbe, istifar ve zikirlen devamlı insan ne yapar? Devam eder. Yalnızca kardeşimizin dediği gibi Rüknü'l-Yemani veyahut hacer Resvet arasına gelince Rabbena atina dünya haseneten ve fil haseneten, ve yine Azabın nar. Ey Rabbimiz bize bu dünyada da ahirette de iyilik ver, güzellik ver ve cehennem ateşinden azabından korup denilir. Yedinci dönüşün sonunda hacer Resveti yafer yine ya da elini sürer ya da ona doğru elini uzatır, tekbirini getirir. Evet kardeşlerim, ee, dört rükû dönmeden sonra oturup dinlenilebilir, zemzem içilebilir, istirahat ne yapılabilir? Yapılabilir. Abdest bozulmuşsa tavaf bozulmaz. Abdesti tekrar ne yapılabilir? A, abdestini bozuruz. bozulur tavaf. Bozuluyor mu? 7 saatte bir tavaf. Allah Allah. 3'te başladık, akşam 11'de bitti. Ne o 7 saatte? Haymanallarınla mı yaptığını Üçte muhabbet, yedi, muhabbet yok. ederek? Yok, yapılmıyor mu? Evet. evet. Tavaf bittikten sonra <gülüyor> e, makam İbrahim'in arkasına geçerek 2 rekat namaz <gülüyor> kılma ki bu Bakara suresinin 125. ayetiyle nedir? Sabittir kardeşlerim. Çünkü İbrahim'in makamını namaz kılma yeri edin diyor Rabb'imiz. Orada iki rekat nedir? Namaz kılınır ve sünnet olan da birinci rekatta kafirun. İkincide? kul Allah'ın. İhlas suresi. Allah'ın evet. Bunlarla namaz kılınır. Evet. Namaz bittikten sonra zemzem kuyusuna gidip zemzem içme, bir miktar üzerine dökme. Bunlar nedir? Sünnet olan, uygun olan şeylerdir eğer yapılabiliyorsa. Say. Temettü haccının ümresinin sayını ya da kıran veya ifrat haccının saylarını yapanlar şu hususlara dikkat etmelidir. Tavak diktikten sonra say yapacak kişi safa tepesine gelir. Tepeye yaklaşınca ne yapar? Bakara 158. ayette Rabbimiz Fahnu ve Teala inne safa ve e, mervete diye başlayan ayette şüphesiz ki safa ve merve Allah'ın koyduğu nedir? Nişanelerdir diyor. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya ümre yaparsa oraları tavaf etmesi kendisine bir günah yoktur diyor. Ve ne yapar kişi? Say ederken abdestte olması müstehaptır tepenin üzerine çıkılır, tepenin üzerine çıkmak daha eftaldır ama herhangi bir özürden ötürü çıkılmasa da olur ve kıbleye doğru yönelilir. Eliyle Kabe'ye işaret etmeden şu şekilde La ilahe illallah, vallahu ekber La ilahe illallah, vahdehu la şerike leh. lehul mülkü ve lehul hamd ve hu ala kullu şeyin kadir La ilahe illallahu vahdehu enceze vahde ve nasara abde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 Evet. Ümremiz bu kadar. Evet Rabbim hepimize hayır versin. Hacın yapılışı demek ki temet tacına niyet etmiş olan ümresini bitirecek. ihramını çıkardıktan sonra zilgit çayını 8. günü yani terviye gününde bayramdan 2 gün öncesi ihramlı bulunduğu yerden girerek hac için ne yapacak? Niyet edecek. Evet kardeşlerim. Mina'ya gelecek. Hacılar Mina'ya ne gün çıkacak? Sekizinci günü öğle vaktinde Mina'ya gelirler. Telbiye'ye başlarlar. Mina'da öğle ikindi akşam ve yatsı kılınır. Ve dokuzuncu günü sabah namazını kılarak Arafat'a doğru yürürler. Orada öğle ile cem yaparlar. Akşam güneş batınca Müzdelifi'ye hareket ederler. Orada da akşamdan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 temettü sayını yapar. Kıran ve ifrat Hacını niyet edenlerse daha önceden say etme imkanı bulamamış iseler haçların gerektiği saylarını ne yapar? Yerine getirirler. Hacının şu görevi sırayla yerine getirmesi gerekir. Büyük cemreyi yani şeytanı taşlama, kurban kesme, saçı tıraş etme, haccın tavafını yapma ve arkasından daha önce say yapmamışsa sayını yapma. Evet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 Teşrik günlerinde ise yani bayramın 2, 3 ve 4. gününde ise sırayla Hafs Mescidine daha yakın olan Küçük cemriye, sonra Orta cemriye, daha sonra da Mekke'ye en yakın olan Akabe Cemre'sine Büyük cemriye ne yapacak? Taş atacaktır. Cemre'lere taş atma vakti kardeşlerim birinci günü Mina'ya ulaştığı andan itibaren ne yapar? Devam eder. Ayrıca müzdelifeden gece yarısından sonra ayrılan yaşlılar, çocuklar ve kadınlar sabah olmasa bile onlar cemreleri ne yapabilir? Taşlama izni vardır. Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapmıştır? Bu izni vermiştir. Atılacak taşların sayısına baktığımızda birinci gün mi Yedi. Doğru. ikinci gün? Yedi. Değil mi? Yedi, yedi, yedi 21, evet. 21 taş her birine 7 taş 21 tane ne yapacak? Taş atacak. Allah Resulü ve Vesselam bu taşların küçük olmasını söylüyor ve diyor ki dinde aşırı ne yapmayın? Gitmeyin. Evet kardeşlerim. Yaşlıların kendilerinin yerine taş atmaları için başkalarına vekalet vermesi caizdir hasta, yaşlı ve hamile kadınlar gibi aciz kimselerin kendilerinin yerine taş atmaları için başkalarına vekalet vermesi caizdir. Aleyhisselatü vesselam bunlara ne yapmıştır? İzin vermiştir. Veyahut taş atamayacak durumdaki çocuğun velisi önce kendi adına atar sonra da çocuğun yerine ne yapar? Atar. Vekilin önce kendi adına taş atması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 İşte en az yüz kişi orası ne yapıyor? Karışıyor. O yüzden kesinlikle kol kola girilmeyecek. Bir yer tayin edilecek. Kaybolduk mu şurada buluşalım. Bitti. mı? mahşerde buluşursun. Evet. Yine bazı hacılar şeytanları taşladığını zannederek ayakkabısını çıkarıp atması, birçok şeyini şemsiyesini, odunu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 Allah hepimize hayır versin. Kurban kesmeye gücü yetmeyenler ne yapacak? Üç gün orada yedi günde memleketinde toplam on gün ne yapacak? Oruç tutacak. Bu da bunun Ve Veda tavafı nedir? Mekke'den çıkıp evine geri dönmek isteyen kişi en son olarak Kabe'yi ne yapar? Tavaf eder. Çünkü Ali Selatü Vesselam hiç kimse en son olarak evi tavaf etmeden Mekke'den ne yapmasın ayrılmasın buyurmuştur. Subhaneke Allahümme ve Bihamdike ve eşhedü en illa ente estağfuruke ve töb. Elhamdülillah.